918 numaralı konu Hazreti Peygamber'in sahabelerine yemek adabını ve yemeye başlarken besmele çekilmesini öğretmesi. Evet, Ömer bin Ebi Seleme şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamberle yemek yiyorduk. Kabın bir tarafındaki bir et parçasına uzandığımda Hazreti Peygamber bana kendi tarafına düşen kısımdan ye buyurdular.